İslam'dan Hayata Ölçüler Ahmet Taş Getiren ve Nurettin Yıldız'la İslam'dan Hayata Ölçüler başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler dileyerek söze başlıyoruz. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler Programında Yeniden birlikteyiz Bendeniz Ahmet Taş Getiren Muhterem Nurettin Yıldız Hocamla Değerlendirmelerde Bulunuyoruz Amentü Konusunu işliyoruz Allah'a iman Peygamberlere iman Kitaplara iman Konularını tahlil ettik bu iman esaslarının Bir müminin Müslümanın hayatına Nasıl yansıyacağı Değerlendirmelerini yaptık Bugün yine Amentü çerçevemizin içerisinde Yer alan Meleklere iman konusunu Tahlil edeceğiz Hocam hoş geldiniz hoş buldum teşekkür ederim. Afiyetlesiniz inşallah Allah afiyet versin Şimdi Melekler konusu onun üzerinde duralım. Yani Kur'an bilgimize baktığımızda insanın ilk yaratılış safasında meleklerle bir ilişkisi olduğunu görüyoruz. Yani Hazreti Adem'in yaratılışında meleklere Allah Teala işte secde edilmesini buyuruyor. Yani bir selamlama secdesi gibi değerlendiriliyor. İşte şeytan orada secde etmekten kaçınıyor. Böyle bir ilişkisi başlıyor insanın meleklerle. Ve işte insanlık tarihi boyunca da melekler, insanlar birbirini ya da insan meleği görmese de meleklerle birlikte yürümüş bir hayat söz konusu. İsterseniz şuradan başlayalım. Melek nedir hocam? Yani... Bu varlıklar e, silsilesi içerisinde meleği nasıl okumamız lazım? Hocam Bismillahirrahmanirrahim ee, elbette melek insandan eski, insandan daha kalıcı. Ara yerde evet. insan var. Evet. Melek daha eski ve insandan sonra da devam edecek melekler. En son sadece Allah Teala'nın zatı kalıncaya kadar melekler de. Yok olacaklar ama insan gidilerek kalacak değil mi? kıyamet evet. sahnesi evet. Melekleri oturup konuşmadan yani meleklere imanımızın bize ait bölümünü konuşmadan önce Melek ile ilgili bilgimizin Kur'an'ımızın bize melek anlatımının çıkardığı bir gerçek var hocam Meleklere inanıyoruz... Melekler şöyle... Bunları konuşalım... Konuşacağız... Ama... Evet. Önce şu... Hakikat ortaya çıkıyor... Allah... Muhteşem bir yaratmayla yaratmış her şeyi... Amin. Sadece insan ve hayvan yok... Evet... Sadece gözümüzü kamaştıran güneş yok... Evet... Sadece uzay, yıldız, gezegen sistemleri filan değil... Yani Allah-u Teala'nın yaratmadaki azametini göstermesi bakımından melekler muhteşem bir belge. Evet. Şimdi yani melekler, görünmeyen alanlarda da bir büyük varlıklar kümesi var. Yani evet. varlıklar kümesi var derken veya kümeleri var. O açıdan bakıyoruz. Evet. Bir de şimdi insan işte meniden, topraktan, sudan böyle bir cisim konuşuyorsunuz. Tabii. Böyle ki bir sıvı olsun. Onun dönüşümü insan oldu diyorsunuz Bir rahat anlaşılıyor Yani evet, babamızdan evet. anamız Anamızdan biz filan derken Doğru. Bir anlaşılıyor bir şey var O bir şey dönüşüyor, dönüşüyor evet. Fakat iman ediyoruz Melekler var Bu melekler sudan değil e, Topraktan, topraktan taştan değil Taştan değil, değil hacer değil. değil Bitkiden değil Kuşlardan değil nurdan Evet. Nur, Nur ne tutarsın ne, ne görürsün Nur hapsedemezsin evet. bu işte azim olan Allah bu yani iman çerçevesine de bunun için mi giriyor bundan başlayalım ki iman ettiğimiz şeyin ne olduğunu anlayalım yani biz meleklere imanı 10 sene her gün birer saat konuştuk diyelim evet. ve melekler hakkında ansiklopediler doldurduk sonunda onları yaratan Allah'ı bize hatırlatmadıkça bir şey anlamadık demektir evet. İnsan da böyle. Yani şöyle bir soru var hocam. Yani mesela Allah'a imanı anladık. Yani bir amentü çerçevesi bakımından kitaplara imanı, ne bileyim peygamberlere ahirete imanı, kader Allah'a imanla birlikte idrak edilen bir şey. Ama niye melekler amentünün içine girsin ki evet, dediğimizde. Ona geleceğiz. Tamam işte sizin şu şeyiniz oraya devreye giriyor. Yani Yaratma kudretini meleklerde hissedemediğim Allah'ı maazallah İşte dağları yaratırken hissedemem zaten Evet Yani Allah bizzat ben yaptım ettim Ruhları da ben alıyorum Hiç kimse karışmıyor dese biz ne diyecektik zaten Tabii ki Ama aracı şey. isimler zikrediyor evet. Melekler geldi diyor evet. Ölüm meleğinden söz ediyor işte Cebrail... ...Aleyhisselam'dan söz ediyor... ...bunları... ...bilerek Allah Teala... E, ...bizim önümüze koyuyor... ...gönderdim vahiy dedi... ...adı Cebrail olsa ne olur... ...başka Mikail olsa ne olur... Yani ...bizim için evet. ne değişirdi vahiy Mikail getirse... Tabii. ...israfil vakti, vahiy getirse bize ne diyecek... ...doğrudan da... ...Hazreti Peygamberin kalbine Şimdi, indirmesi mümkün... ...bir diyor. bir melek yok arada evet. ama... ...melek diye... ...üçüncü bir varlık... ...Allah, insan... ...arada bir üçüncü varlık var... ...melek. Evet, evet. Bu melek de... ...bir azamet gösterisi... ...Allah'tan bize. Yaratmada Yaratmadaki evet. büyüklüğü... ...kudreti evet. gösteriyor. Çünkü çok önemli... ...yani biz bir bardak... ...suyu koyuna dönüştürdük diyelim. Evet. Yani bir macera ile. E canım suydu koyun oldu... ...diyoruz. Yani yok böyle bir şey... ...alt bir cisim yok ve... Sayısını bilmemizin hiçbir şekilde mümkün olmadığı kadar melek var kainatta evet, evet. ve bunlar nüfus kağıdı taşımıyorlar evet. ve bunlar yaşlanmıyorlar evet. ve bunlar düşünün ki meleklerin her biri bir bardak suya muhtaç olsa su kalmazdı kainatta herhalde. Değil mi? Evet. Yani katrillon desen. Onların beslenmesi içinde maddi bir şeye gerek yok. Evet. İçmiyorlar. Evet. E sonra mesela şeytan toplanıp. ...işte onları tuzağa düşürüp... ...sefeberlik yapıp, şeytan savaşıp... ...melekleri mağlup edemiyor, ölümleri evet. yok... ...ölmüyorlar... Evet. Ee, ...işte hava ihtiyaçları yok... ...her biri bir kere nefes çekse... ...dünya yörüngesinden düşerdi herhalde... Nefes, yani oksijen bittiği Şimdi için... Şimdi hocam malum... ...bu e, bilim kurgu... ...filmler var... Evet. ...oralarda işte değişik varlıklar... ...tahayyül ediyor Hı -hı. insan ve biz onları seyrederken hani şaşırıyor insan Allah Allah bunlar da olabilir mi ki falan diye. Yani şimdi tasvir ettiğiniz hani tasvir etmeye çalıştığınız diye. Dedim ki belki canım. bütününü tasvir etme imkanı. Yani hayalin hayali. Hayalin. <gülüyor> hayali hayal bile değil. Yani o açıdan baktığınızda melekler alanının bilim kurguya girmesi bile sığması yani, bile söz şimdi konusu hocam, değil. 7 milyar insan var. Evet. Bunların yeme içme hava sorunu derken... ...canım 7 milyarı doyuracak toprak var diyoruz. Evet. E şimdi 7 trilyon, 7 katrilyon... ...üstü çarpı şu kadar katrilyon melek var... ...ve bunlar neyle besleniyor demiyoruz. Evet. Yani insanın... ...beslenerek... ...bir ömür tüketmesi... ...bir mantığa dayanıyor. Evet. İnsan, buğday... Bu da yenen inen gübresi, gübrenin toprağa dönü, bir dönüşüm dünyası var. Yani kendi e, dünya algımız içinde bunlar. Bir dönüşüm var. Yüzde şey yüz, Hiçbir bir milyonda bir bir şüphem yok. Yüzde yüz iman ediyorum. Elhamdülillah. Bütün müminler olarak iman ediyoruz. Bir melek dünyası var. Evet. Bu melek dünyasında da bu sayı. 3-5 trilyon filan değil. Evet. Dünya kurulduğundan beri Allah'ın e, mülkünü halk ettiği yarattığından beri melekler var ve bu meleklerin her biri vazifeli mesela her insanın sağında sonunda melekler var. Başka işle meşgul olmuyorlar. Denetçi melekler şöyle, var. Şöyle bir şey okumuştum hocam yani mesela her yağmur damlasını bir melek indirir <gülüyor> diye. <gülüyor> bu bir ciddi hadis bilgisi değil. Değil. Evet. Ama Evet. Ben size şöyle söyleyeyim hocam, kar yağan dağın dağ ne sayısı kadar melek var sözü doğru olamaz. O kadar melek yetmez çünkü. Evet. Yani mevcut meleğin milyarda biridir belki o. Evet. Enteresan bir şey hocam. Bunlar nerede geceler, nerede dinlenirler? Evet. Bu sadece onları yaratan Allah'ın azametini gösterir ve susturur. Evet. İman evet. da bu zaten. Elhamdülillah. Ya biz zaten kainatı zihnimize şey yapamıyoruz kapsayamıyoruz. Beton parçalarını dağları evet. gördüğümüz şeyleri yani kapsatamıyoruz. Onları aynen. bile kapsatamıyoruz. Hiç yani bu uzay dediğimiz alanı da ...yeterince kapsatamıyoruz... ...kapsatamıyoruz... Evet. ...dürbünle görebildiğimiz kadarı varmış... Evet, evet. ...burada diyoruz... Evet. ...filan yıldız şuradan geçmiş diyoruz... ...yani bir... ...mesela ilmi araştırmalar... ...astronomide... ...bilmem şu kadar bin kilometreyi... ...gidebildiğinde... a büyük bir başarı kazandı diyoruz ama... ...onun ötesi de var... ...yani diyoruz evet. ki hocam şimdi bilim diyor... ...tabii ki yalanlamıyoruz... ...450 sene sonra diyor... Evet. İşte bizim torunlarımızın 10. torunu görecek herhalde evet. 450 sene sonra diyor filan e, kuzeyden gelecek diyor bir yıldız diyor filan şeye çarpacak diyor. çarpacak diyor bu 450 sene büyük bir rakam değil hocam nereden geliyor bu kaç milyon senedir değil mi? asıl evet. sorun burada zaten 50 yıldan beri bize ulaşan ışıktan bahsediliyor yani hala geldi <gülüyor> otobüs top, Işık, çok, çok mu trafik hızıyla, tıkalı evet. çok mu trafik tıkalı niye gelmiyor bunların her biri Allah'a götürsün bizi Ve bu melek ordusundan Onları yaratan Allah'ı tanıyalım diye meleklere imanımız var Yoksa evet. melekler olsa ne olur Olmasa ne olur evet, evet. Yani meleklere iman Allah Olsa da olmasa da onlar ve bizim bağlantımız açısından bir şey değişmiyor. Evet. Diyelim ki benim sağımdaki melekler hasenatımı yazıyordu da başka biri yazdı. Ya benim önemli olan o değil. O hasenatla beraber Rabbimin huzuruna gidip imtihan vermem mantığımdır. Evet. Yani melekler kendileri bize tanınsınlar diye bir tanıtım yok ortada. Evet. Ortada onları düşünüp yaratan Allah'ı hatırlayalım diye. Esasen bir annenin rahminden bir sıvı suyla yaratılmış bir insan da Allah'ı gösterir Evet. yani insan kendine bakarak da Allah'ı tanıyabilir doğurduğu büyüttüğü çocuğa bakarak da Allah'ı tanıyabilir tanıması da lazım ama çok yoğun görülen elle tutulan, kucağa alınan, öpü bokşanan saçı taranan bir çocuk bir zaman sonra Allah'ı göstermeyebilir insana. Ne gibi? işte faturasını ödemediğimiz bir enerji olduğu için güneşi hiçbir zaman dert etmediğimiz gibi. Evet. Ama belediyeler yüzde beşte güneş vergisi diye bir vergi alsalardı, alimallah perdeyi de fazla açmazdık. <gülüyor> fazla güneş girmesin diye. Kaloriferi kıstığımız gibi. Gibi. Bana, evet. Çünkü fuel evet. gazın bedeli var, güneşin evet. bedeli yok. Evet. Yani bu gözle görülür büyük iğmetler, Faturasız olduklarında gözden kaybolabiliyorlar Gerçekten. İnsanın kendi doğurup büyüttüğü 13 yaşında bir çocuğuna Ara sıra niye şamar vurur Niye 2 aylıkken vuramıyordu Kala kala gözden düşüyor <gülüyor> 80 yaşında bir baba bazen yük bile olabiliyor Değil mi? Öyle. Ee... 103 yaşında bir nene e, İyi ama çok da sıkıntılı olabiliyor evet. Bir noktadan sonra göz çok görünce onu artık tıraşlamaya başlıyor. Evet. Ama melekler gözden ırak imanın içinde. Evet, evet. Ve oturup en büyük senariste bile melekle ilgili senaryolar yazdırsan. Evet. Bütün bilgileri önüne koyup işte İsrailiyat dahil eski dinlerden ne varsa bilgileri önüne koyup çok iyi bir senariste yaz bakalım bir melek senaryosu. ...desek, caiz olsa, yapılsa... ...yazılsa, sonra mesela... ...benim önüme konsa, onu okusam... ...bunu... ...melekle ilgili bir tanıtımın... ...ön sözü bile kabul etmem. Evet. Çünkü senin kafana... ...sığabilmiş bir melek, melek değildir zaten. Evet. Meleğin özelliği... ...senin kafanın... ...üstünde kalmasıdır evet. derim. İşte meleklere... ...iman diye bir maddenin... ...ki Allah'a imandan sonra... ...melek geliyor iman yani. sıralamasında... ...çünkü meleği algılamadıkça sen... ...onun vahiy getirdiği peygamberi anlayamıyorsun zaten... ...getirdiği yani. kitabı anlayamıyorsun... ...seninle insan olarak affedersin... ...müsesi kastetmiyorum tabi... ...yani senin benimle insanla... ...aramızda Allah'a ulaşmayı sağlayan... ...bir tür tampon isim... ...melek ismi... Ee, ...bu isim... ...üzerindeki imanımız bizim... ...meleğin kendisinden dolayı değil... ...onunla... ...Allah'ı tanıyalım diye... Evet. ...tıpkı güneşe bakıp... ...ey büyük güneş seni yaratan Allah ne büyük Allah... ...dememiz hı hı. gerektiği gibi... hani İbrahim Aleyhisselam Sırf, yaptı ya... Ki, evet. ...ama bu bir zaman sonra kayboluyor... ...çünkü biz doğduğumuzda vardı zaten... Evet. ...gözlüğünü bile almıştık güneş... ...gözlüğünü bile almıştık... Evet. ...niye güneş şimdi bir şey göstersin ki oluyor... ...e Allah Teala deveye bakın diyor... Halbuki Bedeviler dere, deveyi şarap içmek için bir malzeme olarak kullanıyorlardı. Evet. Ve i̇şte iman meselesi olarak kullanmadılar onu. Evet. Belli kulları Allah'ın bir mesafe kat ettikten sonra iman olgunluğunda... ...onlar bu sefer deveden de kuzudan da her şeyden Allah'a gösteren işaretler çıkardılar. Ama sıradan insan çıkaramıyor. Bizim amentümüzde, amentü dediğimiz iman esaslarımızda... Esaslar, evet. Melek maddesinin bulunması aman melek listemiz bulunsun işte hatıra defteri yazalım meleklerde diye değil. Özellikle o melekler bizi Allah'a götürsün diyedir iman olarak. Bunu önce teyit etmemiz lazım üstadım. Evet. Aksi takdirde biz mesela çocuklarımızı eğitirken veya kendimiz açısından işte dört büyük meleğin ismini bildik. Nekir Münkeri de mezarda bildik yani melek ismi bilmeyi bir iş zannederiz. Evet. Kıyamet günü 7 milyar insandan bir tanesi çıkıp iman işareti olarak Cebrail'in ismini sayıp İşte yüzde bildiği melek ismi sayıp Meleklerin ismini saymakla Test doldurup imtihan, yani, imtihan olması kazanmış olması mümkün kazanmış olmayacak. Evet. Yani ahirette sorulacak Trilyon sorudan biri Cebrail'in ismi değildir Muhakkak, evet. Hatta ben çok daha Cazip bir şey söyleyeyim Mesela Azrail diye bir melekten söz ediyoruz evet. Bu isim yok Kur'an-ı Kerim'de Evet. Azrail diye bir isim yok Ölüm meleği diye bir ölüm isim var evet. Çünkü bunun ölümle ilgili fonksiyonu önemli İsmi evet. Azrail olsa ne olur Cerrah hmm. olsa ne olur <gülüyor> <gülüyor> Veya Profesör Azrail desen ne olur evet. Bu öldü ölüm meleği Ölüm görevlisi bu Dolayısıyla meleklerin ismini bilmek Sayılarını bilmek Kanatlarının büyüklüğünü bilmek İşte Hı Hıra Dağı'nda Sallallahu aleyhi ve sellem efendimize geldiğinde nasıl sıktı onu elleriyle mi sıktı acaba kanatlarının arasına mı koydu sıktı efendi. bunlar deyim yerindeyse la teşbih ve la temsil sadece anlaşılsın diyorsun eften püften bilgiler. Asıl olan bu meleklerin fonksiyonlarından Allah'ı anlamaktır. Evet. Allah'ı anlayabildiğimiz zaman meleklere iman bir işe yaramış demektir. O zaman işte çok önemli bir çizgi hocam. Bu bahsettiğim süreci yani bu meleklerin bu şekilde iman edilmesi konusu bizi Allah'a götürürse bir haramla yüzleştiğimiz zaman Allah korkusu bizi o haramdan uzaklaştırır. Evet. Çünkü mücerret hayali bir Allah korkusu. Peygamber anlattı korkun Allah'tan dedi korkmasanız cehenneme girersiniz tamam korktuk deyip böyle bir sanal alemde. Allah'tan korkmak başka şey. Bu melek e, tamponluğu üzerinden Allah'a ulaşıyoruz. Ve melekler sağımızda solumuzda bizi murakebe ediyorlar. Ve biz kontrol ediliyoruz. Melekler bir kayıt tutuyorlar. Bu kayıt kıyamet günü o tutan melekler tarafından önümüze konacak. Buyurun dosyalarınız denecek. Bu süreci hatırlatacağı için bize meleklere iman haramla karşılaştığımız zaman bizim elimizi kolumuzu tutar aslında meleklere imandır o fonksiyonu icra eden veya işte bir sadaka verirken coştuğumuz şey Kur'an okurken gözümüzün yaşarması cenneti hatırlayıp duygusal hale gelmemiz bunlar hep bu meleklerle bağlantımız sayesinde oluyor. Hocam bu meleklerin insan hayatına dair bu etkisini konuşalım da Şöyle bir soru da konuşulur, malum bu e, Amentü anlatılırken, melek nasıl bir varlık, insan nasıl bir varlık? Yani me, e, e, hani melek e, aslında işte Allah'a ibadetle meşgul olan bir varlık, onun bir seviyesi var. E, acaba e, insanın seviyesi nedir? Ya o ilk yaratılışta malum e, insana secde etmesi isteniyor meleklerin. Yani, e, böyle bir sıralamada acaba insan mesela melekten üstün olabilir mi gibi? Yani Ya da nasıl böyle bir e, sıralama hususu e, konuşulmalı mı? Melek mevzu konuşulurken e, gibi düşünüyorum. Bir defa düşünüyorum. hocam konuşulmalı değil. Biz melekleri rakip olarak görüyoruz kulluk. Melekler rakibimizdir biz. Nasıl rakip? Bayağı bildiğimiz <gülüyor> rakip hocam. Evet. Sollamak zorunda olduğumuz rakiplerimiz ee, meleklerimiz. İlginç. Evet. Tabii. <gülüyor> Çünkü e, melekler Allah'a kulluk için yaratıldılar. Sıfır sorunludurlar. Hiçbir evet. sorunları yok. Evet. Ama yani engelleri yok ya. Yani. Yani sadece bir... kulluk için yaratıldığından puan toplamıyor Melek. Evet. Meleklerin günah olmadığı <gülüyor> Amel gibi. Amel defteri yazılmıyor Sevabı da yok Melek. Evet. Yani şimdi Melek biz Türkçe'mizde Melek ifadesini masum, günahsız diyoruz. Yani evet. Meleğin günah olmaz. Meleğin sevabı da yok. İşte o yüzden yani Meleğin günahı olmaz. O zaman ama hep sevap topluyor. <gülüyor> sevap da toplamıyor Melek. Evet. Sevaba da değil. Günahlı insana göre hep artıdaymış gibi. Mesela evet. İnsanlığın efendisi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rakibi bir melek yoktur. Evet. Efendimiz Cebrail'in ayak basamadığı yerleri geçmiş birisidir Miraç'ta. Ya evet, evet Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ümmetinden veya Adem oğlunun yani insanlığın salih kullarından herhangi biri herhangi bir meleğin rakibidir. Bunun için Arafat'la ilgili manzara hadis-i şeriflerde tarif edilirken hani melekler bunlar niye yaratıyorsun ya Rabbi ne güzel sana biz kulluk yapıyoruz dediler Değil ya en başta, Adem Aleyhisselam'ın evet. yani bunlar kan akıtır, mana akıtır işte Fesat bunlar. Fesat da e, bunlar. bunlar. Bunlar biz beceririz bu işi deyip yani, bir kalite göster ibadet söz konusuysa. Ise, biz yapıyoruz bunu zaten yani. Dediler. Hangi niyetle yapıyorsun ki bunu? <gülüyor> maksatla. Allah e, niyeti olmaz. Evet, maksat diyelim. Maksatla, evet. E, ...Arafat'ta müminlerin huşu içerisinde o mahşer provası yapışlarını Allah meleklere gösterip bunlardı işte sizin evet, e, dediği. Evet. Demek ki Arafat bir puan önde olduğumuz bir yer meleklerle. Olabilir evet. E, şehitler bir puan önde olduğumuz bir yer. Evet. Mesela sahabi şehit olacak... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... Işte ...çok e, hızlı bir şekilde yürüyor... E, ...ya Resulullah, ...çok hızlı koşuyorsunuz... E, ...diyorlar... E, ...buyuruyor ki... E, ...Sahad'ın cenazesine... ...yani ölmeden yetişeceğim... ...melekler bizi geçmesin... ...Hanzara'da yaptıkları gibi diyor... ...bir rekabet Allah hocam... Allah. ...rekabet... ...yani bir sahabi şehit olacak... ...kan kaybediyor... Kolu, ...koldaki damarı koptu... E, ...efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... E, ...meleklerle yarışıyor... Saad'ın cenazesi melek rekabeti konusu demek ki. Evet. Yani biz haşa melekleri tenkis gibi bir suyu edep icra edemeyiz. Ne Tabii burada ki. ne bir yerde. Tabii. Ama hakikat bu ki rakibimiz melekler. Kulluk rakibimiz. Evet. Fonksiyon rakibimiz değil. Yani, Olamayız Rakip, rakip derken belki biraz şey yapmak <gülüyor> lazım. Yani ya, Kullukta. Ha, kullukta e, o bir mesafede biz de onu Onun geçebiliriz. O mesafede? Ha. Milyon sene oldu yaratılalı. Beş milyon sene oldu. Secde ediyor arşın gölgesinde. Evet. Ama uyanıp beşte sabah namazına kalkmıyor. Secdede <gülüyor> yaratılmış. Evet. Gece uyanıp yaz gecesi dört saatlik uygudan sonra uyanıp sabah namazı için yüzünü yıkayan mümin o melekten değerli Allah katında. Evet. Bir emeğin mazuru. yani Baba mirası tüketenle alın terini yiyen gibi bu fark. Siz bilmezsiniz ben bilirim diyor değil mi e, orada Allah Teala ya, o ilk şeyde. Bu sebeple yani haşa melekleri tankıs gibi bir suyedeb ne ağzımızdan çıkar ne de böyle bir şey olur Allah'a sığınırız. Ama hakikat bu ki melekler önümüze rakip olarak konuyorlar. Evet. Yoksa meleklerin hakkındaki bilgilerimizin bir anlamı yok bizim için. Evet. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim zaten Şöyle çok Şöyle de deneyeyim bir yarış çıtası gibi. Evet, yarışıyoruz. Yani yarışıyoruz. Çıtada biz de onu aşma imkanımız var melekleri Kesinlikle aşma imkanımız var. var. Kesinlikle var. var. Sana o potansiyel verilmiş. Değil mi? Aynen öyle. Evet. Yani... Tıpkı Ashab-ı Kiram konusunda olduğu gibi ya evet. Ashab-ı Kiram kapıyı kapatıp gitmediler bu dünyada. Evet. Örnek evet. olup gittiler kulluk evet. örneği olup gittiler Allah'ın rızasını kazanırken giderken de melekler son sahabiyle beraber bitti bu puanlama bitti siz tortuları toplayın gidin Hani tarladan buğdayları kaldırır çiftçi de kargalar üşüşür ya kalanları evet, toplamaya evet. yani asıl harmanı götürdü ashab kiram ...siz de toplanın bir iki buğday... Alın. ...harman yeri... ...asla öyle değil... değil ...harman evet. devam ediyor... Evet. ...ashab-ı kiramın sahabilik payesi... ...onun ailesi. da çıtası... ...o da bir çıta... Onu, ...insanoğlunun o, müminlerin o bir, önünde... ...o bir yarış konusu değil... ...yani evet. nasıl melekler melek yaratıldı... ...bizimle ilgili değil... ...sahabilikte... De ...peygamberin zamanında yaratıldı... Şans mı diyeceksin, nasip mi diyeceksin, başının belası mı diyeceksin? E, nasıl yani başının belası? Ebu Talib'in başının belasıydı Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında e, anlatılmak. E. Kıyamet günü kahr olurken o fırsatını kaçırdığın diye, kaçırdın diye. Kahrol, Ebu Cehil kahr olacak e, e, iki kere. E. Müşrik olduğu için kahr olacak. Ya o adamın nasıl değerlendiremedin e, diye Peygamber e. Aleyhisselam Efendimizi. E. E. Adam dediği insanın ...onun evet. ebedi saadeti olduğunu unut... ...Ebu Leheb kar olmayacak diye kim kar ...ya, ya veyle ta mı diyecek... Ne yani derse ...yazıklar desin olsun... Yani ...neler diyecek... Evet. ...toprak evet. olmak bile yetmeyecek ya, onun için ya herhalde... Leyten, ...yani ama. sıradan bir kafirle... Evet. ...o güneşin dibinde... ...üşümüş soğuk kalmış bir kafir... ...aynı değil herhalde... Evet. ...yani sahabilik hariç... ...asabi gram harmanı toplayıp gitmetler... Evet. ...aynı harman bekliyor... Yarışan yarısın infakta, evet. cihatta, zikirde. Hep hasat mümkün. Hep 24 Hep saat 365 mümkün. gün açık. Aynı şekilde melekler de bizimle beraber devam ediyorlar bu kullukta. Fo artıları var ama artımız var. Evet. Artımız. var. Hocam kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Ee, devam edeceğiz. İnşallah. Bizden ayrılmayın değerli dinleyicilerim.